Çık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Sansürden Senaryo Geçirmek Feridun'un filmini çekebilmek için sansür kurulunun onayını almak bizi çok uğraştırıyordu. İster yerli ister yabancı, sinemalarda gösterilen bütün filmlerin sansürden geçtiğini Gazetelerdeki haberlerden ve anlatılan hikayelerden yıllar önceden biliyordum. Ama sansürün film işinin ne kadar büyük bir parçası olduğunu ancak Limon filmi kurduktan sonra fark ettim. Gazeteler Sansür Kurulu'nun kararlarından Batı'da çok önemsenen ve Türkiye'de haber olan bir film tamamen yasaklanırsa bahsediyorlardı yalnızca. Mesela Arabistanlı Lawrence filmi Türklüğe hakaret içerdiği için tamamen yasaklanmış, Paris'te son tango bütün seks sahneleri çıkarılarak hakikisinden de sanatlı ve sıkıcı bir hale getirilmişti. Sansür kurulunda yıllarca çalışmış Pelürbar'ın ortaklarından ve masamızın sürekli misafirlerinden Hayal Hayati Bey, bir gece bize düşünce özgürlüğüne ve demokrasiye aslında Avrupalılardan da çok inandığını, ama bizim saf ve iyi niyetli milletimizi kandırmak isteyenlerin, Türk sinema sanatını kullanmasına asla izin vermediğini ve vermeyeceğini söylemişti. Hayal Hayati, aynı zamanda rejisör ve prodüktördü ve sansür kurulu üyeliğini, pelüre devam eden başka pek çokları gibi, ötekileri deli etmek için kabul ettiğini söyler, sonra şaka yaptığı zamanlarda hep yaptığı gibi Füsun'a bir göz kırpardı. Bu göz kırpmalarında bir amcanın küçük yeğen kıza şaka yaptım canım demesi de vardı hafif bir kışkırtmada. Hayal hayati benim Füsun'un uzak bir akrabası olduğumu bilir. Bu konumdaki birinin hoş görebileceği ölçüde Füsun'a hafifçe asılırdı. Lakabı ileride çekeceği filmleri anlatırken masa masa dolaşarak ya hep bunu yapar ya da dedikodu toplardı, sürekli bu kelimeyi kullandığı için Pelür ailesi tarafından takılmıştı. Her gelişinde Füsun'un masasına oturur, gözlerinin içine bakarak uzun uzun bu film hayallerinden birini anlatır, her seferinde asla ticari düşünmeden konuyu beğenip beğenmediğini derhal ve kalpten söylemesini isterdi. Çok güzel bir konu derdi Füsun her seferinde. Çekerken mutlaka oynamayı kabul edeceksiniz. Derdi hayal de her seferinde. Her zaman her şeyi içgüdüyle ve kalpten gelen bir sese uyarak yapan bir adam edası takınırdı. Aslında çok gerçekçi bir adamımdır diye de eklerdi daha sonra. Masada otururken arada bir benim gözümün içine de bakarsa, bunu sürekli Füsun'a konuşarak bakmasının ayıp kaçacağını bildiği için yaptığını hissederdim ve dost olmaya çalışarak ona gülümserdim. Füsun'la birlikte ilk filmimize başlamanın vakit alacağını keşfediyorduk. Hayal Hayati'ye göre İslamiyet, Atatürk, Türk ordusu, din adamları, Cumhurbaşkanı, Kürtler, Ermeniler, Yahudiler ve Rumlar hakkında hoşa gitmeyecek yorumların ve edepsiz aşk sahnelerinin dışında Türkiye'deki sinema aslında özgürdü. Ama bunun doğru olmadığını kendi de bilir, bazen gülerek söylerdi. Çünkü yarım yüzyıldır sansür kurulu üyeleri yalnız devletin yasaklamak istediği güç sahiplerini huzursuz eden konuları değil, kafalarına takılan ve sivri buldukları her filmi, her türlü gerekçeyle yasaklama alışkanlığı edinmişlerdi ve bu gücü hayal hayati gibi içlerinden gelen bir zevk ve mizahla geliş güzel kullanmayı da çok seviyorlardı. Şakacı bir adam da olan Hayati Bey, bazı avcıların kapana kıstırdıkları ayılardan söz ettikleri zevkle, sansürcülük yıllarında filmleri nasıl yasakladıklarının hikayelerini bizleri de güldürerek anlatırdı. Mesela bir fabrika bekçisinin serüvenlerinin alaycılıkla ele alındığı bir film, Türk bekçilerini küçük düşürüyor bahanesiyle evli ve çocuklu bir kadının başka bir adama aşkını anlatan film, annelik müessesesine saygısız yaklaştığı için, Okuldan kaçan çocuğun mutlu serüvenlerini anlatan film, çocuklara okuldan soğutuyor, gerekçesiyle yasaklamıştı. Bizler de film işini seviyor, masum Türk seyircisine ulaşmayı önemsiyorsak, bazıları arada bir pellüre gelen ve hepsi Hayati Bey'in yakın dostu olan sansür kurulu üyeleriyle iyi geçinmeyi öğrenmeliydik. Bu sözü sürekli bana bakarak söylemesinden Füsun'u etkilemek istediğini anlardım. Ama sansürden onay almak için Hayati Bey'e ne kadar güveneceğimizi de çıkartamazdık. Çünkü Hayal Hayati'nin süresi dolup kuruldan ayrıldıktan sonra çektiği ilk filmde ne yazık ki kişisel bir kaprisle yasaklanmıştı. Hayati Bey bu konu açılınca sinirlenirdi. O kadar masrafla çektiği filmde öfkeli bir babanın biraz kafayı çekip salatanın sirkesi yok diye karısına çocuklarına bağırıp çağırdığı bir akşam yemeği sahnesi, toplumun temeli olan aile müessesesini korumak amacıyla bütün filmin yasaklanmasına yol açmıştı. Pelürbar da bize bu sahneyi ve sansürü kızdıran başka iki aile kavgasını kendi hayatından içtenlikle aldığını, haksızlığa uğramış birinin havasıyla anlatan Hayal Hayati, aslında sansür kurulundaki eski arkadaşlarının filmini yasaklamalarına kızmıştı en çok. Bir gece onlarla zilzuruna sarhoş olana kadar içmiş, sabaha doğru da anlatılanlar doğruysa, bir kız meselesi bahanesiyle sansür kurulundaki en eski arkadaşıyla arka sokakların birinde tekme tokat kavgaya girişmişti. Onları düştükleri çamurlu sokaktan Beyoğlu Karakolu'nun polisleri kaldırmış, İki eski arkadaş birbirlerinden şikayetçi olmamış, polisin de teşvikliğiyle öpüşüp barışmışlardı. Hayal Hayati, filmini sinemalarda gösterebilmek ve iflastan kurtulabilmek için aile müessesesini zedeleyen, bütün aile içi kavgaları filminden dikkatle kesip çıkarmış, bir tek iri Yara abinin, Dindar annesinin teşvikiyle küçük kardeşe dayak attığı sahneler, sansür kurulunun izniyle filmde kalmıştı. Hayal Hayati, devletçe sakıncalı bulunan sahnelerin sansürlenerek makaslanmasının aslında gene iyi olduğunu da bize böyle açıklamıştı. Çünkü makaslanan film sinemalarda gösterilebilir ve hala anlaşılıyorsa parasını çıkarabilirdi. Felaketlerin en beteri, çekilmiş bir filmin tamamen yasaklanmasıydı. Buna karşı, aralarına yavaş yavaş karışmaktan gurur duyduğum akıllı Türk yapımcılarının da önerisiyle, Devlet iyi niyetlerle sansür işini iki aşamaya bölmüştü. Önce filmin senaryosu sansür kuruluna yollanıyor, konunun ve sahnelerin uygunluğu için onay alınıyordu. Türkiye'de herhangi bir iş yapacak vatandaşın devletten izin aldığı bütün durumlarda olduğu gibi, burada da ayrıntılı bir izin ve rüşvet bürokrasisi gelişmiş, bu zorluklara karşı vatandaşın müracaatını da bu bürokrasiden geçirerek izin alacak aracı kişiler ve şirketlerde türemişti. 1977 baharında Limon filmin yazanesinde Feridun'la karşılıklı sigara içerek oturup, Mavi Yağmur'u hangi aracı kişiyle sansürden geçirmemizin doğru olacağını pek çok kereler uzun uzun tartıştığımızı hatırlıyorum. Daktilo demir takma adlı çok sevilen, çalışkan bir Rum vardı. Onun sansüre takılmayacak senaryo hazırlama yöntemi, yazılmış her senaryoyu kendi ünlü daktilosuyla ve kendi üslubuyla yeniden yazmaktı. Bu iri yarı eski amatör boksör kurtuluş forması giymişti. Zarif ruhlu, ince bir adamdı. Kabul ettiği senaryonun sivri köşelerini yuvarlar, zenginle fakir, işçiyle patron, ırza geçenle kurbanı, iyi ile kötü arasındaki sertlikleri masumiyetle yumuşatır. Esas kahramanın filmin sonunda sansürcülerin takılacağı ama seyircinin seveceği öfkeli, sert, eleştirel sözlerini dengeleyecek, bayraklı, vatanlı, atatürklü, Allahlı birkaç tatlı söz eklemeyi herkesten iyi becerirdi. Asıl hüneri, senaryodaki kaba ve aşırı her noktayı mizahla, hafiflikle ve tatlılıkla masalımsı bir hayat ayrıntısı haline getirmesiydi. Sansür kurulu üyelerine düzenli rüşvet veren büyük film şirketleri, hiçbir sakıncası olmayan senaryolarını bile sırf onun şekerli büyülü çocuksu havası sinsin diye Daktilo Demir'e teslim ederlerdi. Yaz gecelerinde içimize işleyen masalımsı Türk filmlerinin o benzersiz şiirini Daktilo Demir'e borçlu olduğumuzu öğrenince Feridun'un da önerisiyle Füsun'u da aldık ve üçümüz senaryo doktorunun kurtuluştaki evine gittik. Koskoca bir duvar saatinin tıkırdadığı bu yerde, ona efsane adını veren eski Remington Daktilo'yu görmüş ve filmlerdeki o özel ve büyülü havayı hissetmiştik. Demir Bey bize çok kibar davranmış, senaryoyu bırakmamızı, severse sansürden geçecek bir hale koymak için yeniden Daktilo'ya çekeceğini ama bunun vakit alacağını, çünkü çok işi olduğunu kebap ve meyve tabakları arasındaki dosya yığınlarını göstererek anlatmış Koskocaman bir yemek masasının kenarında babalarının yetiştiremediği senaryoları kabul edilebilir hale getiren 20 yaşlarındaki baykuş gözlüklü miyop ve ikiz kızlarıyla işi benden iyi yapıyorlar diyerek övünmüştü. Kızlardan biraz daha balık etli olanı Füsun'un dört sene önceki Milliyet Türkiye güzellik yarışmasının finalistlerinden olduğunu hatırlayarak onu çok mutlu etmişti. Ne yazık ki çok az kimse hatırlıyordu bunu. Ama yeniden yazılmış ve Füsun içinde özel olarak cilalanmış senaryoyu aynı kız özel övgü ve hayranlık sözleriyle ''Babam tam Avrupai bir sanat filmi'' dedi. Geriye ancak üç ay sonra getirmişti. Bu yavaşlığın Füsun'un hoşuna hiç gitmediğini surat asmalarından, arada bir ettiği öfkeli sözlerden anlıyor, kocasının da yavaş olduğunu ona anlatmaya çalışıyordum. Çukurcuma'daki eve akşam ziyaretlerine gittiğim zamanlarda Füsun'la masadan kalkıp aramızda konuşabilmek için fırsatlarımız sınırlıydı. Her akşam, yemeğin sonuna doğru limonun yemine, suyuna ve gagalamayı sevdiğim mürekkep balığı kemiğine Mısır çarşısından ben alırdım, bakmak için kafesinin başına giderdik. Ama burası sofraya çok yakındı ve aramızda mahremiyet kurmak çok zordu. Bunun için ya fısıldaşmak ya da fazla gözü kara olmak gerekirdi. Daha uygun bir yolsa zamanla kendiliğinden açıldı. Füsun benden sakladığı mahalle arkadaşlarıyla çoğu bekar kız ya da yeni evli kadın oyalanmak, onlarla bazen sinemaya gitmek, Feridun'la sinemacı mekanlarına takılmak, ev işlerine bakmak ve annesinin hala kabul ettiği terzilik işlerine yardım etmekten kalan zamanlarında kendi kendine kuş resimleri yapıyordu. Kendi kendine onun ifadesiydi. Ama ben bu amatör oyalanmanın arkasındaki tutkuyu hisseder. Bu resimler yüzünden onu daha da çok severdim. Bu merak ilk katın arka odasının balkon demirine, tıpkı merhamet apartmanında olduğu gibi bir karga'nın konması ve Füsun yaklaşmasına rağmen uçup kaçmamasıyla başlamıştı. Karga başka kereler de gelmiş. Ve parlak ve korkutucu gözüyle yan yan Füsun'u seyrederken ondan kaçmamış. Hatta Füsun ondan ürkmüştü. Bir gün Feridun karganın resmini çekmiş, Füsun da burada sergilediğim küçük siyah beyaz fotoğrafı kareleyerek büyütmüş ve sulu boyayla ağır ağır benim çok sevdiğim bir resim yapmıştı. Daha sonra aynı balkon demirine konan bir güvercin ve sonra serçe ile de resimlere devam etmişti. Feridun'un evde olmadığı geceler, yemekten önce ya da televizyondaki uzun reklam aralarında Füsun'a, ''Resim nasıl?'' diye sorardım. Bazen neşeli olur, ''Gel birlikte bakalım.'' der. İçeriye arka odaya gider. Nesibe halanın terzi aletleri, makasları ve kumaşlarla dağınık gözüken odadaki küçük avizenin solgun ışığında resme birlikte bakardık. ''Çok güzel.'' Gerçekten çok güzel Füsun, derdim içtenlikle. Aynı anda ona, sırtına, eline dokunmak için dayanılmaz bir istek duyardım. Sirkecideki ithalatçı kırtasiye dükkanlarından ona güzel, Avrupa malı resim kağıtları, defterler ve sulu boya takımları alıyordum. İstanbul'un bütün kuşlarını yapacağım, derdi Füsun. Feridun bir serçe fotoğrafı çekti, sırada o var. Kendi kendime eğleniyorum işte. Balkona baykuş konar mı sence? Bir gün mutlaka sergi açmalısın, dedim bir kere. Aslında Paris'e gidip müzelerdeki resimlere bakmak isterim, dedi Füsun. Bazen de sinirli, keyifsiz olur. Son günlerde resim yapamadım Kemal, derdi. Keyifsizlik nedeninin oynayacağı filmine değil başlamak, senaryoyu bile çekilebilir bir senaryo haline getirememenizle ilgili olduğunu elbette anlardım. Bazen de resme fazla bir şey eklememiş olmasına rağmen, Füsun sırf bana film konusunu açabilmek için, arka odaya giderdi. Feridun, daktilo demirini düzeltmelerini sevmemiş, yeniden yazıyor, demişti bir kere. Ben söyledim, lütfen sen de söyle ona, uzatmasın, artık beyin filme başlayalım. Söylerim. Üç hafta sonra, bir gece, gene arka odaya geçmiştik. Füsun, karga resmini bitirmiş, Şimdi ağır ağır bir serçe resmi yapıyordu. ''Gerçekten çok güzel oluyor.'' demiştim resme uzun uzun baktıktan sonra. ''Kemal, ben anladım artık. Feridun'un sanat filmine başlamamız aylar alacak.'' dedi Füsun. ''Öyle şeylere sansür kolay izin vermiyor. Şüpheleniyorlar. Ama önceki gün Pelür'de Muzaffer Bey masamıza geldi ve bana bir rol teklif etti. Feridun sana söyledi mi?'' ''Hayır. Pelür'e mi çıktınız?'' ''Dikkat et Füsun. O adamların hepsi birer kurt.'' Merak etme, Feridun da ikimize çok dikkat ediyoruz. Haklısın ama bu çok çok ciddi bir teklif. Senaryoyu okudun mu? Sen istiyor musun? Senaryoyu tabii okumadım. Kabul edersem onlar bir senaryoyu yazdıracakmış. Görüşmek istiyorlar benimle. Konu ne? Konunun ne önemi var Kemal? Muzaffer Bey tarzı aşklı, melodramlı bir film işte. Ben kabul etmeyi düşünüyorum. Acele etme. Onlar kötü insanlar. Senin yerine Feridun konuşsun onlarla. Niyetleri kötü olabilir. Nasıl kötü? dedi Füsun. Ama konuyu uzatmadan, canım sıkılmış olarak masaya döndüm hemen. Muzaffer Bey gibi becerikli bir rejisörün Füsun'u öne çıkartarak çekeceği ticari bir melodramın ona Edirne'den Diyarbakır'a bütün Türkiye'de hemen meşhur edeceğini çok kolay hayal edebiliyordum. Kömür sobalarıyla ısıtılan pis kokulu, havasız sinemalarda tıkış tıkış kalabalıklar, okul kaçakları, işsizler, hulyalı ev kadınları ve kadınsız kızgın erkekler, Füsun'un güzelliği ve insanlığıyla elbette ki büyüleneceklerdi. Sonra istediği gibi yıldız olur olmaz Füsun'un yalnız bana değil, Ferudun'a bile kötü davranacağını, hatta belki bizi bırakacağını düşünürken yakalıyordum kendimi. Füsun'u ün ve para için her şeyi yapan magazin yazarlarıyla alt akke, ver ilişkiler sürdüren biri olarak düşünemiyordum elbette. Ama Pelürbar'a gelenlerin bakışlarından pek çok kişinin onu benden ayırmak için dilimin ucuna geliveren ilk şey olduğu için kullanıyordum bu sözü, ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını anlıyordum. Meşhur bir yıldız olursa Füsun'a ne yazık ki daha da fazla aşık olacaktım ve onu kaybetme korkum çok daha büyük olacaktı. O akşam yemeğinin sonuna kadar Füsun'un öfkeli bakışlarını gördükçe aslında güzelimin aklının bende ya da kocasında değil film yıldızı olma hayallerinde olduğunu bir daha görüp endişeye hatta telaşa kapıldığımı hatırlıyorum. Füsun'un bu meyhanelerde düşüp kalkan bir yapımcıya da ünlü bir oyuncuyla kaçıp beni ve kocasını göz göre göre terk etmesinin bana vereceği acının 1975 yılında çektiklerimden de kat kat ağır olacağını artık çoktan beri biliyordum. Ferud'un önümüzdeki bu tehlikeden ne kadar haberdardı. Ticari yapımcıların karısını kendinden iyice uzak ve berbat bir aleme sürüklemek isteyeceklerinin farkındaydı biraz. Ama ben her fırsatta onu bu tehlikeye karşı üstü örtülü bir dille uyarır. Füsun o berbat melodramlarda oynamaya başlarsa, artık benim için Feridun'un yapacağı sanat filminin hiçbir anlamının kalmayacağını ima eder. Sonra evde gece yarısı babamın koltuğuna oturup tek başıma rakı içerken, acaba Feridun'a çok fazla mı açıldım diye dertlenirdim. Mayıs başında film çekimi mevsimi yaklaşırken, Limon filme gelen hayal hayati, yarı ünlü bir genç kadın oyuncunun kıskanç sevgilisinden yediği dayak yüzünden hastanelik olduğunu, onun rolünü Füsun'un almasının çok iyi olacağını, bunun Füsun gibi güzel ve kültürlü bir kız için büyük bir fırsat olduğunu anlatmış, benim endişelerimi çok iyi bilen Feridun da teklifi kibarca reddetmiş ve konuyu sanırım Füsun'a hiç açmamıştı bile. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Türler Arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, 8 Kol Sanat Seyahati Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlam Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...